vitamini <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran Jak bir kapım yok, mutluluğa hasretim. Artık sokaklar benim. Biliyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki. Saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığında bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana, artık duyuyor musun beni? Ya çünkü Anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık Duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan Anlıyorsun değil mi? Bir resmin kalmış bende Tam ortadan yırtılmış Hani siyah kazaklı Biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda Senin sıcaklığın var Anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki Saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda Bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık Duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan Anlıyorsun değil mi? Ya bana artık. Duyor musun beni? Ya çık git dünyan'dan. Anlıyorsun değil mi?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 Anlıyorsun değil mi? Efendim sesimizin ulaştığı herkese merhabalar, günaydınlar, yaftalar diyelim. Ve bugün günlerden pazartesi yine sizlerle bir saat birlikteyiz. 8 Nisan 2013 tarih ve saatlerimiz 10.02 gösteriyor. 11'e kadar birlikteyiz. Anlıyorsun değil mi dedi Teoman'la başladık bir Barış Manço şarkısıydı. Hakikaten soğuk bir soğuk ve kapalı bir havaya uyandık açtık gözlerimizi bu sabah hava biraz ayaz dün akşam acayip yağmur yağdı zaten İstanbul'da bunun dışında bazı kazalar da meydana geldi. Bilmiyorum karşıdan Anadolu yakasından Avrupa yakasına gidenler ya da işte Avrupa yakasından Anadolu yakasına gidenler var mı Ama uzun çayır durandı metrobüs kazası vardı. Herhalde gidenler e, şahit olmuşlardır. Trafik felçti bundan dolayı. E, yağmur tabii kaygan zemin e, sağladığı için e, sürücülere özellikle biraz daha dikkat diyelim. E, Önce metrobüs kazasına dair dilerseniz son dakika haberi sizlerle paylaşalım. Uzun Acıbadem durakları arasında sabah saat 07 sıralarında meydana geldi. Metrobüslerin çarpışması sonucu kaza. 5 kişi yaralı sevgi dinleyenler. Ee, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken... ...Anadolu yakasından Avrupa yakasına metrobüs trafiğinde bir süre aksama yaşandı. Ee, şoför ve 4 yolcu hastanelik olmuş... Ama en azından ölüm yok. Sevinecek durum hani ararsanız evet bu belki biraz daha içimizi ferahlatan, serinleten bir şey. Yarayla atlatılmış. Bunun dışında tabii trafik çilesine çekenler belki sabah sabah yüksek pazartesi, pazartesi bu nedir demişlerdir. Nedeni buydu. 7 sıralarında metrobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen kaza. Evet ben iş yerine gelirken tam itfaiye geçiyordu yani itfaiye gidiyordu daha doğrusu oraya biraz daha meşakkatli geçtik ama zamanda da ulaştık iş yerimize. Peki hava nasıl gidecek söylemlere göre bir hafta boyunca böyle sevgili dinleyenler. Eğer benim gibi erken davranıp hafta sonu yazdıklarınızı kışıklarınızı değiş tokuş yaptıysanız ah diyeceksiniz... <gülüyor> Ben biraz erken e, davrandım galiba e, çünkü yapılan son değerlendirmelere göre meteoroloji şöyle diyor ülkemizin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde e, görülecek yağışlar diyor. Antalya'nın doğu kesimleri kuzey ve kıyı Ege batı Karadeniz'de Balıkesir Bursa Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor yağışların. Ee, rüzgar, kıyı Ege ve Marmara'da özellikle sıcak. Hava sıcaklığına gelince iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalırken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik yok. Ee, uyarılar elbette kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı. Bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçici tahmin ediliyor. İstanbul'da 15 derece olacak hava sıcaklığı. Hani çok büyük bir e, soğuk ya da ayaz söz konusu Su değil ama e, oldukça yağışlı geçecek ve rüzgarlı geçecek haberiniz ola diyelim. Müzikle söz e şimdilik mola sonra gündemden başlıklarla devam edeceğiz. Sırasın, bulutsa, tozsa, uçarsa, bütün aşklar paranteze alınsın. Rüzgar çanısın, rüzgarın diline dolanırsın. Ne bir şarkısın ne de dillerde name adın. Artık bazı şarkılar kadar yaralısın. Günler izmarit diplerinde biriksin. O zaman mutlaka bitirenle gelirsin. ''Köpüklerdensin, mavisin, sakinsin. İstesen suyun tenine bitişirsin. Ellerimi bıraktım, artık bunu sana yazsın. İçimde iki yaşlı balık varsa, içimde biri pulsuz, iki balık varsa, biri sensen, gelirsen ve yok edersen, bunu yazmak istiyorum sana. Sonra postalamak istiyorum pulsuz bir zarfla. Hiçbir mektup artık ikna etmiyor beni hayata.'' Bu kırmızı oyalarla saçlarımda beyaz bir tülbent gibi kalırsam... ...tenimde süzemediğim tortularla... ...gün olur sararırsa sayfalarda... ...bıraktım ellerimi sana bu yazsın... ...şimdiden bir hatırasın... ...kırık kalplerle süslü bir sayfaysan... ...camsan, saydamsam, beni kırarsan... ...simlerimle sevişirim seninle... ...o süslü sayfaların üzerinde... ...içimde iki mutlu yıl varsa... İçimde bir resimli iki kadın varsa sen gelirsen ve yok edersen bunu yazmak istiyorum sana. Sonra postalamak istiyorum simli bir yılbaşı kartıyla. Hiçbir mektup artık beni ikna etmiyor hayata. Şimdiden bir hatırasın açmışsa bir sardunya saksıda bütün aşklar paranteze alınsın. Bıraktım ellerimi artık sana bunu yazsın. Mektuplar postaya takılırsa ey aşk sen artık bazı şarkılar kadar... Yaralısın Didem şiiri sevgili dinleyenler gündeme e, siyasi gündeme geçmeden önce anımsayalım odamızın da avukatlarındandı da Madak ama edebiyat tarihine ismini yazdırdı usta şairlerdendi e, 1970 yılında doğmuştu ve bugün doğum günü Didem Madag, liseden sonra 9 Eylül Hukuk Fakültesini bitirdi ilk kez duyan genç arkadaşlarım için şöyle bir özet geçeyim ilk şiirleri Sonbahar ve Lodingira dergilerinde yayınlanmıştı on kağıtlar kitabıyla İnkılap kitabevi Şiir Ödülü'nün sahibi olmuştu. Ee, Ahlar Ağacı geldi Everest yayınlarından çıkan 2002'de. Sonra Pulbiberi Mahallesi geldi Metis'ten çıkan e, hayata dair inceliklere yer verdiği şiirleriyle edebiyat dünyasında dikkatleri üzerine topladı. Sevgili dinleyenler e, Didem Madak aramızdan ayrıldı ama geri şiirleri kaldı. E, ne dersiniz bugün bir şiirini okumaya Metis tüm kitaplarını silbaştan yayımladı. Arzu edenler Sevenler olursa tekrar e, alabilir yeni basınmış haliyle e, Didan Madağ'ın şiir kitaplarını. Ne diyelim iyi ki doğmuş, iyi ki hayatımıza uğramış. Radyo Hava mazim bu kadarmış boz durup harcayamam ne var her altında satamam ben unuttum dünü geçmişle yatağa bak yine akşam yanıyor yalnızım yine aşkım. you know yine aşk var dedi Zuhal Olcay'dan dinledik sevgili dinleyenler e, madem kültür sanatla başladık gündem aktarmaya o halde dünden de bahsetmeden olmaz e, sanıyorum hem görsel basından takip ettiniz hem de bugünkü gazetelere yansıdı emek protestosuna biber gazı vardı dün İstanbul'da İstanbul Beyoğlu'nda emek sineması kapanmasın yıkılmasın diyenler e, sokaktaydı e, Beyoğlu'ndaydı işte e, yaşanan olaylar şöyle e, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu gruba polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Bir grup emek sinemasının kapatılmasını protesto etmek için İstiklal Caddesi'nde toplandı. Aralarında Tuncel Kurtiz, Zafer Algöz, Rı Rıza Kocaoğlu, e, Onur Ünlü, Harun Tekin ve Cem Davran gibi isimlerin de bulunduğu grup sinemanın bulunduğu Yeşilçam Sokağına girmek istedi. Sokağın başında polis engeliyle karşılaştılar. Barikatın önünde protestolarını sürdürdüler. Polise sokağa Sokağa girilmek istendiği iletilirken polise grubun dağılmasını istedi ve Aksal'de müdahalede bulunulacağı belirtildi. E, polis dağılmayı reddeden gruba önce tazikli su ardından da biber gazıyla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan gruptaki bazı kişilerle polis arasında çatışma yaşanırken 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan konuya ilişkin İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'ndan yani İKSV'den yapılan yazılı açıklamada Beyoğlu'ndaki protestoda polisin orantısız güç kullandığı ileri sürüldü. İstanbul Film Festivali'nin konuğu olarak İstanbul'da bulunan yönetmenler Costa Gavras, Mike Neville, Marco Bekis ve Jan Oleg Örster'ın yanı sıra Türkiye'den birçok yönetmen ve oyuncağın birinciyle yerli ve yabancı birçok sinema yazarının da katıldığı yürüyüşte Emek Sinemasının sokağına girmek isteyenlere müdahalede orantısız güç kullanılmıştır. İstanbul'un kültürel hafızasına sahip çıkmaktan başka düşüncesi olmayan sinema severlere yapılanları kınıyoruz demişler yazılı basın açıklamasında. Ayrıca olaylar öncesi grup adına basın açıklaması oyuncu Cengiz Bozkurt'tan geldi. Bozkurt açıklamada sinemaya sahip çıktıklarını ifade ederek söylenecek fazla bir söz yok. Sahip çıkıyoruz. Bu kararın geri döndürülmesinden yanayız. Karardan vazgeçilmesinden yanayız dedi. Oyuncu Cem Davran da emek sinemasının hayatında ayrı bir yeri olduğunu belirterek tarihi mekanın bekçisi dedem sinema makinisti amcam Babamın bir büyüğü, benim için kılına bile dokunulsa hayatın anlamı yitecek. Çok büyük saçmalık, dokunamazsın, dokunmayacaksın, sonsuza kadar geleceğe emanet olarak koruyacaksın şeklinde konuştu. Evet Cem davrandı böyle dedi fakat yapılanlar hep beraber ana haber bültenlerinde sanıyorum sizler de izlediniz ee, biber gazından etkilenen birçok sevdiğimiz dizi oyuncusu, tiyatro oyuncusu sinema oyuncusu ya da yönetmeni çalışanları oradalardı herkes emek sineması yıkılmasın diye Beyoğlu'ndaydı dörtte başlamıştı eylem ardından yaşananlar maalesef böyle oldu Elbette biz de e, emek sineması yıkılmasın diyoruz. E, bu, bu alanda da e, İKSV'nin yaptığı açıklamaya katılıyoruz. Denisus de ne nie nebuja bi ce i ting bachan Bir Umanlı, azımda bal gibi tatlı bir türkü. Bir nere bir çıkarım bu yokuşu. Azımda bal gibi tatlı bir türkü. Kasanırım çocuklarıma ekmek parası. Azımda bal gibi tatlı bir türkü. Bir nere ale bo jutro szło. środninu, de, ben sevda içinde, tatlı öyküde, inişte çıkışta, ekmek arasında, iki oğlum, Mehmet ve Ali içinde, yarına. Düş Gibi azımda Bal gibi tatlı Bir türkü Bir iner bir çıkarım Bu yokuşu Azımda bal gibi tatlı Bir türkü Kazanırım çocuklarıma Ekmek parası Ağzımda Bir tatlı, bir türkü birine her bir çıkarım bu yokuşu Aslında bal gibi tatlı, bir türkü kazanırım çocuklara ekmek parasını Sabah türküsü Ezgi'nin Günü şarkılarından bir tanesiydi. Sevgili dinleyenler Haluk Levent'ten dinledik lakin. Devam edelim yine e, emek sineması demiştik en son. E, dün emek sinemasını protesto edenler e, biber gazından etkilendikten sonra e, Mado'ya gidiyorlar su almak için. Fakat Mado su satmıyor eylemcilere. İşte bunun üzerine de bir eylem gerçekleşiyor. Red Hack emek sineması eylemini destekledi. Dondurmacı Mado'yu hackledi. Redek Anonymous ve diğer hacker grupları ile birlikte İsraili hedef alan saldırılarını sürdürürken dün emek sineması eyleminde eylemcilere su satmayan ve kovan Mado'yu hacklediğini duyurdu. E, Mado'ya özür dilemesi için süre veren Redek bunun yapılmaması durumunda sitenin yeniden çökertileceğini duyurdu. Bunun dışında dünkü eyleme dair Atilla Dorsay'ın bir açıklaması oldu sevgili dinleyenler. Atilla Dorsay emek sineması yoksa ben de yokum dedi. Sabah gazetesinden istifa etti. Dün emek sineması için yapılan eyleme polis saldırırken yaşanan olayla büyük tepki çekti. Bugün emek sinemasına ilişkin bir yazı kalem alan Atilla Dorsay köşe yazarlığını bıraktığını açıkladı. Dorsay'ın bugünkü köşe yazısından bir bölümse şöyle. Emek yoksa ben de yokum başlıklı yazımı hatırlarsınız. Bu sinemanın hem kendisi önemliydi hem de temsil ettiği kültürel altyapı, tarihsel birikim ve yaşam biçimi. Bugün artık emek yok. Onun gerçek ve de simgesel önemini anlatamadık. Sabah bu ve Taksim Parkı, Çamlıca Camii ve benzeri konularda sütunlarını bana hep açtı. Tüm eleştiri ve uyarılarımı kullandı sa sunlar ama hiçbir girişimi değiştiremedik hiçbir şeyi kurtaramadık benim için artık ne sözün ne de yazının önemi kaldı bu belki artık sessiz kalmanın çığlık atmaktan daha önem kazandığı bir durumdu ve bırakmak kaçınılmaz oldu bunca yıldır hep beni koruyup gözeten uygar ilişkiler kurduğum tüm geçmiş ve bugünkü sabah patronlarına yöneticilere yazar ve gazeteci dostlara çalışanlara ve emekçilere gönül dolusu teşekkürler aynı biçimde okur denen o büyük ok Yanusa'da. Yine bir yerlerde en azından kitaplarda filan buluşmak umuduyla diyor Atilla Dorsay istifasını açıklarken bugünkü köşe yazısında. Müzik Evet emek sinemasının yansımaları Böyle sanıyorum epey bir sürede Konuşulacak fakat bugün Siyasi gündemi belirleyen e, Bir başka e, gündemse e, Silivri sevgili dinleyenler Silivri'de adaleti Arama günü demiş gazeteler Silivri zindanlarının önünde adalet ve Hukuk isteyecek olan on binlerce Yurttaş tutuklu bulunan yurtseverleri Destek oluyor hukuksuzluklara Ve baskı rejimine dur Diyor diyor Cumhuriyet Ergenekon davasında savcının mütahil Elazığ'ın ardından bugün görülecek olan duruşma için Silivriye yurdun dört bir yanından siyasi parti sanatçı, sivil toplum örgütleri ve yurtseverlerden oluşan on binlerce kişi akın ediyor. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'na çıkan E5 ve otobanda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesindeki mahkeme salonundaki görülecek davaya başta İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Antalya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Edirne olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden CHP, İşçi Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, TGB ve Vardiya Bizde platformu, Halkın Sanatçıları Birliği ve Sanatçılar Girişimleri. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Barolar ve Cumhuriyet Kadınları Derneği ve yurttaşlardan oluşan yüzü aşkın siyasi parti ve sivil toplum örgütü Silivri'de hazır bulunuyor. Duruşmayı Sosyalist Internasyonel Genel Sekreteri Luis Ayala da bugün takip ediyor. Evet sürece dair gelişmeleri elbette sizlere yine buradan e, bu mikrofonlardan öyle bültenimizde aktaracağız ayrıntıları sevgili dinleyenler ama şimdilik e, aklınızda bulunsun bir anımsatma diyerek Silivri'de bugün e, dava görülecek ve oldukça yoğun bir gün. Pekala tekrar listemize dönelim. Sırada Göksel var Göksel'den dinliyoruz. Şimdi sen varsın diyor eskilerden bir şarkı bir 45'lik ama yeni yorumuyla dinliyoruz Göksel'den. Ee, sonra tekrar gündeme koyduğumuz virgülü alarak devam edeceğiz. Şimdi sen varsın yaşamak güzel her yer aydınlık mutluyum ben şimdi sen varsın. Cho użwiory czym, bin seni görünce hmm. şimdi sen varsın yaşamak güzel her yer aydınlık mutluyum ben şimdi sen varsın coşuyor için delmelidir dünya mutluyum ben Czarsy nie gruntze. Şimdi sen varsın dedi Göksel müziğe tekrar mola tekrar gündeme dönüyoruz siyaset gündemine Silivri'den bahsetmiştik. Öte yandan e, Başbakan Erdoğan bürokratik oligarşinin belini başkanlık sistemi kırar olay orada çok farklı şekilde gelişir. Karar alma çok daha seri noktaya gelebilir açıklamasında bulundu. Yani bürokratik oligarşinin belini başkanlık kırar dedi özet olarak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tüm sanayici ve iş adamları derneği genel kurulunda bu konuşmayı yaptı başkanlık sistemi ve teröre çözüm sürecine değindi konuşmasında çözüm süreci konusunda muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürürken CHP ve MHP liderlerine ise sert sözlerle yüklendi bürokratik oligarşinin belini başkanlık sistemi karar partili cumhurbaşkanlığı önerisi ve teröre çözüm süreci arayışı konuşmasındaki ana başlıklardı öte yandan akil insanlar heyetine de değindi özellikle MHP liderini Edeb'e davet ederken Siyaset korkak işi değil dedi. Egemen efendi ne işin var otur dedi. Evet açıklamalar dediğimiz gibi dün gerçekleşti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tüm bu konuşmaları tüm sanayici ve iş adamları derneği genel kurulunda yaptı. Bülent Arınç ise siyaseti bıraktığını açıkladı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç yaklaşan yerel seçimler ve çözüm sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bugün hem gazetelerde hem de haber sitelerinde yer buldu. Bu haber ee, gelecek dönem siyasette Yokum dedi Bülent Arınç. Kanal 24'te konuştu. Bu açıklamaları yaklaşan yerel seçimleri değerlendirirken söyledi. AK Parti tüzüğü gereği gelecek dönem milletvekili adayı olmayacak. Başarılı kişilerin yerel yönetimlerde görev alması makul bir düşünce. Ama ben ne milletvekili ne de belediye başkanı olacağım. Ben bir dönem ara vereceğim. Ondan sonra da mümkünse artık siyasete Elveda diyeceğim dedi. Arınç yerel seçimlerde İstanbul için adı geçen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün olası şansını da değerlendirdi. CHP ile işi zor Sarıgül'ün kendi başlattığı değişim hareketinde CHP'nin hep önünde Kılıçdaroğlu'nun önünde puan kazandı. Kılıçdaroğlu Sarıgül'ün hep altında bir yer bulabildi ama ismiyle de CHP'nin adayı olarak da AK Parti'nin karşısında çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden olmayacaktır demiş. Bülent Arınç çözüm sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Sürecin olumlu gittiğini, akil insanlarla desteğin daha da artacağını söyledi ve işler tersine giderse başladığımız noktaya geri döneriz şeklinde konuştu. Evet Bülent Arınç'ın tabii bütün bu yaptığı açıklamaların içerisinde ana başlık gelecek dönem siyaseti bırakması oldu. Bu açıklamada bugün ana başlık ana manşet olarak gazetelerde yer buldu. Tekrar madem eskilerden dedik biraz öyle devam edeyim. Nilüfer'in eski albümlerinden bir tanesinden dinliyoruz efendim. Yolcu yolunda gerek. Dusy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Silivri'de görülen davalarda en kalabalık tarih olarak 13 Aralık 2012 söylenirdi. E, gazeteciler sosyal medyada paylaşıyorlar. Orada bulunan muhabir arkadaşlar e, şöyle demişler. Silivri'de bugünkü kitle 13 Aralık 2012'den daha da kalabalık. Oldukça kalabalık bir kitle davayı takip ediyormuş. Sevgili dinleyenler haberiniz ola diyelim. Buradan tüm kamu emekçilerine ait bir e, haberle devam edelim. 3 yıllık şark görevi geliyor çalışanlar. Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 657 sayılı yasada yaptığı değişikliğe göre tüm kamu emekçilerine 3 yıllık Doğu hizmeti getiriliyor. Söz konusu yasa tasarısıyla kamu kurumlarına özel sektörden yönetici atanabilmesinin de önü açılıyor. Yeni hazırlanan yasa tasarısına göre tüm kamu emekçileri az gelişmiş bölgelerde 3 yıllık zorunlu hizmet yapmakla hükümlü olacak. E, Şark görevinin kimler için uygulanacağı ise bölgenin ihtiyacı ve personel durumuna göre. Yönetmelikle belirlenecek. Hükümet 2,5 milyon kamu emekçisini ilgilendiren düzenlemenin nitelikli personel dağılımındaki dengesizliğin önlenmesi amacıyla yapıldığını iddia ediyor. Zaman Gazetesi'nin haberine göre yaklaşık 2,5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişikliklere göre öğretmen, asker, polis, doktor gibi bazı kamu çalışanlarını kapsayan zorunlu doğu hizmeti artık bütün kamu emekçileri için alacak şekilde genişletiliyor. Bundan sonra her meslek grubundan kamu görevlileri az gelişmiş illerde ve bölgelerde 3 yıl süreli zorunlu hizmet yapacak ancak kurumlarda yer değiştirmeye tabi olacak personel ikinci mevzuatla belirlenecek. Bölgenin ihtiyacı ve personel durumuna göre Çalışma Bakanlığı, Devlet Personeli Başkanlığı ve ilgili bakanlık birlikte çalışarak yönetmeliği hazırlayacak. Yeni uygulamanın nitelikli personelin dengesiz dağılımını önlemeye yönelik olduğu ileri sürülüyor sevgili dinleyenler. Haberiniz ola, bilmiyorum 657 tabi misiniz ama böyle bir durum söz konusu. mestim Omar's şarkıları dudağımda bir yarım ezgi Sınmak gözlerine sınmak bir akşam üstü Gözverin bir çılgın bir yaralı haykırış gözleri bir gemi Bir roman bir gece karaltındayken çocuksu uçarım ışmak seninle evini avucumda bulut yitirmek yitirmek sınmak ellerine sınmak bir gece vakti ellerin bir martı telaşlı Ja, ja, ja. Bir yaralı haykırış Gözlerin bu gece Çok uzaktan geçen bir gemi Ellerin bir martı Telaşlı ve ürkek Ellerin fırtınada Çırpınan bir beyaz gel. Zülfü Livanil'den dinledik sevgili dinleyenler devam ediyoruz. Bu defa Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını aktaralım. Deniz yakıtları sektöründe ciddi oranda vergi kaçırıldığını tespit ettiklerini açıklıyor. ÖTV'siz deniz yakıtı teslimlerinde oluşabilecek vergi kaybı nedeniyle bazı mükelleflere yaklaşık 1 milyar lira tutarında ihtiyati haciz uygulanmış sevgili dinleyenler. Evet Ankara'dan dün yapılan bir açıklamaydı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından. Ve Soros altın artık güvenli liman değil diyor yine ekonomi alanından bir başka haber. Yatırımcı George Soros euro krizi sırasında altının güvenli liman olma özelliğinin yok olduğunu savunuyor. Altının bir yatırım aracı olarak güvenilirliği ile ilgili tartışmalar sürüyor. Son olarak Hong Kong'daki South China Morning Post gazetesine bir röportaj veren ünlü yatırımcı George Soros altının artık güvenli liman olmadığını söylüyor. Pekala ekonomi alanından bir e, haberin ardından tekrar e, şehrimize dönelim. Yalova'da ağlatan yangın diyor. Sanayi sitesinde çıkan yangında 14 dükkan kül olmuş sevgili dinleyenler. Yangını duyarak olay yerine gelen iş yeri sahipleri ise gözyaşlarına boğulmuşlar. Yangın kirazlı sanayi sitesindeki marangozlar bölümünde çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Bazı iş yeri sahipleri alevleri gözyaşları içindeydi. Izlediler. Evet bu da yine e ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülmüş 14 dükkan kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor sevgili dinleyenler Yalova'da ağlatan yangın başlığıyla yer bulmuş bugünkü haber sitelerinde. Biz aşkı aşmışız. Nie, posłedz tam, ja Ja, ciepło, jakie? Yania, sevidan, delikanimda. Nie, nie, Çıldım bir nefesle gitmen dinle tutuşalım gel bir söz ver. söyle yine söyle yine çıldım bir nefesle haberimizi beni e, bıyık altından tabiri caizse gülümseten bir haber oldu sevgili dinleyenler. Sosyal medyaya mutlaka bakıyorsunuzdur. Twitter hesabınız ya da Facebook hesabınız vardır. E, ve mutlaka görmüşsünüzdür. ismi e, önüne TC eklendiğini e, belki birçoğunuz sizler de yaptınız. Efendim TC provokasyonu ince sözlüğün işi çıktı. E, hakikaten gülümseten bir haber oldu. E, çünkü kullanıcı adının önüne TC yazarak hükümetin olmayan uygulamasını protesto ettiğini sananlar bu haberi okuyunca biraz şok olmuşlardır. Olayı başlatanların inci sözlük adıyla bilinen grup olduğu ortaya çıktı. Resmi kurumlardan TC ibaresinin kaldırılacağı haberi sosyal medyada geniş yer buldu. Öyle ki haberi ciddi alanlar sosyal medyadaki hesaplarının başına TC yazmaya başladılar. E, tepkiler üzerine hükümet kanadından Egemen Bağış Twitter hesabının açıklamada bulundu. TC ibaresinin ancak Türkiye Cumhuriyeti ile değişebileceğini dile getiren Bağış, sosyal medyada fitne çıkarmaya çalışanlara inanılmaması gerektiğini dile getirdi diyor. Bu arada provokasyonun merkezi de İnci Sözlük olarak e, İnci Sözlük adlı web sitesi grubunun e, olduğu tespit edilmiş. Haberiniz olan eğer sizler de e, protesto için böyle bir şey yaptıysanız protesto edecek e, bir durum yok yani e, söz konusu olan. Pekala ne yapalım bir şarkı daha dinleyelim gelin ardından da yavaş yavaş artık veda edeceğiz. Ee, veda öncesi Cem Karaca seslendirsin. Deniz üstü öpürür. <gülüyor> Gelishim hey, hey canım binanay binanay Dirgül hey canım hey. Ham dam ge di schrim hey jong quando moi quinor innamai mamleca serve vostro bam mamleca serve vostro bam mamleca I'm like a boss. I deniz üstü köpürür dedi Cem Karaca geldik bugün de programımızın sonuna veda vakti sevgili dinleyenler yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle diyelim ve radyo havanda neler var neler yok bunları paylaşalım bugün pazartesi ve her pazartesi olduğu gibi yine haftalık programlarımız hayatın pusulası 14 itibariyle sizlerle buluşacak psikolog Esra Tanrıverdi sizlerle birlikte olacak programda saat 16'da oda sıcaklığında Erkan Beyaz yine klasik müzik ve Aryalar Oluşan bir seçkisini dinletecek yarım saat sizlere ardından 16.30'dan 18.00'e kadar dünyanın sesini sizlerle buluşturacak etnomüzikolog Engül Atamert gün boyunca müzik kutusu programında yine isteklerinize saat 13'te Suat Gülbinat yer verecek 12.00 öğle bültenimizin hemen ardındansa yine eczacı gündemiyle sektör iç haberlerle Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak hasılı kelam radyonuz açık olsun diyelim ee, akşam bültenimiz saat 18 8'de ardından da akşam keyfiyle yayınımız devam edecek. Evet sevgili dinleyenler yarın tekrar buluşmak umuduyla C vitamini'nde tekrar sevgiler. Hoşça kalın. Çuklar çok olun. On binlerce, yüz binlerce, yapraklar kadar, balıklar kadar, denizler kadar çok olun. Yapraklar kadar, balıklar kadar, denizler kadar çok olun. Çok olun, çocuklar, çok olun. Dzień dünyayı doya doya, açın kapıları, camları güneşe, ne kedere kapılın, ne korku'ya. Açın kapıları, camları güneşe, ne kedere kapılın, ne korku'ya. Bu dünya ne tek yaşamakta, bu dünya ne parada ne buda. Nie kalleślikte, ne zulümde Bu dünya aşkın içinde, alın terinde Bu dünya ne tek yaşamakta Bu dünya ne parada, ne poğdada Nie kalleślikte, ne zulümde Bu dünya aşkın içinde, alın terinde Çocuklar çok olun. El ele verin çocuklar el ele. Bütün gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya. Bütün gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya. Bu dünya ne tek yaşamakta Dünya ne parada ne buda Ne kalleşlikte ne zulümde bu dünya aşkın içinde alın terinde Bu dünya ne tek yaşamaktan Bu dünya ne parada ne buda Ne kalleşlikte ne zuümmde bu dünya aşkın içinde, G vitamini Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran